...Hazreti Mevlana Celaleddin'in kapısına geliyor... ...sarhoş birisi... ...üstü başı pislik, kusmuk, berbat adam... ...leş gibi de kokuyor... ...müritler de çok şey sadık ya... ...hocaları rahatsız olmasın diye... ...içeriye sokmamak için elinden geleni yapıyorlar... ...en son yığılıyor adamcağız yere... ...Hazreti Mevlana çıkıyor... ...ne var ne oldu bir gürültü duydum... ...efendim diyor bu pis haliyle bu kötü haliyle... ...şarap içmiş bu... ...içeri gelip sizi rahatsız edecek diye biz durdurduk... ...zorla durdurduk... buyurmuşlar ki Hazreti Mevlana, o içmiş, siz sarhoş olmuşsunuz. Adam içmiş ama meyhaneye gitmemiş, dergaha gelmiş, bunun yolunu kesiyorsunuz. Bu ne iştir? Ya adam doğru yere gelmiş, onu görsenize bir önce. Yani işte o hastanın, tabibin hastasına baktığı gibi bakıyor. Ceza ayrı mesele ama ya hasta gelmiş daha tedavilidir yani. Ya bu... <gülüyor> Çok güzel Şimdi, geçen sene bir gene konuğumuzu anlatmıştı İstanbul'da bir dergahta şu Efendi yukarıda oturuyormuş Ramazan günü aşağı birisi gelmiş sarhoş yiyecek bir şey istiyor. <gülüyor> Demiş, şuna bir şey hazırlayın da götürün şaşırmış anda hazırlamış bir lokma götürmüşler o da yukarıdan bakıyor böyle hepsini yemiş zeytinlere dokunmamış. Niye zeytini yemiyor? Bir sorma bakayım. Soruyorlar. Zeytin diyor Kur'an'da geçiyor. Mübarek Ramazan günü diyor. Ben sarhoş ağız. onu yemek istemedim diyor. Allah, ben nasıl yiyeyim? Allah, i̇şte ondan Allah, sonra içeri almışlar onu. Allah. Kapıdan içeri almışlar.